Ya mal mülk, illa mülk. Ya mal la yıpcıl ibadu thana. Ya mal la tıcif al kalaiku Ya mal la Ya la ya mel la yenalul afkar kibriya, Ya mel la yipsinul insan nugo Ya mel la yurdul übâdul qaza, Ya fi ya la. necminaminnan ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan ey kulların senasını saymakla bitiremediği ey mahlukatın celalini vasfedemediği ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı Ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği Ey kulların hükmünü geri çeviremediği Ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin Eman ver bize Eman diliyoruz Bizi cehennem ateşinden kurtar Ya Habibel bekain, Ya Senedel Mutevakkin Kulin ya hadiyal mudillin ya mu'minin ya anisa zzakirin ya aqdawal qadirin ya nazirin ya alamal alamin ya mafzal Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, Ey tevekkül edenlerin dayanağı, Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, Ey müminlerin dost ve sahibi, Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, Ey bütün güçlülerden daha güçlü, Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, Eman ver bize, hemen diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır. Ve eselüke bi ya mukrim, ya mu'azzim, ya muna'im, ya mu'atî. Ya Muni, Ya Muhi, Ya Mubodi, Ya Murbi, Ya Munji, Ya Muhsin. Subhanak Ya La ilahe illa Ant Alaman Alaman. Nedjina min nar Allahım, Senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran. Ey onları besleyerek büyüten! Ey nimetleriyle onları bezeyen! Ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden! Ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan! Ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren! Ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan! Ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden! Ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran! Ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya kafi kulli şey. Ya qa'iman ala kulli şey. Ya man la yushbihuhu şey. Ya man la yezidu fi mulkihi şey. يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء Sübhaneke ya la ilahe illa entel Ey her şeye karşı her şey için kafi olan Ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan Ey hiçbir şey ona benzemeyen Ey mülkünde hiçbir şey artmayan Fuzuli bir şey bulunmayan Ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen Ey hiçbir şey ona gizli kalmayan ''Ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' Ya man la ya'lamul gayba illa ya man la yasrifus ya la ya man la yafiru dhunuba illa hu Ya man la yuqalibu al qalba illa Ya man la yakhluqu al khalqa Ya la Ya la Ya la ahu ya ey kendisinden başkası galbi bilmeyen Ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen! Ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan! Ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen! Ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen! Ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan! Ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan! Ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan! Ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen! Ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur Sen emansın bizi cehennem ateşinden kurtar Ve eselüke bi esma'ike ya kâşif ya farid Ya fâtihu ya nâsir Ya dâminu ya âmir Ya nâhi ya racâ Ya murtecâ ya azim erraj. Subhanaka ya la ilaha illa entel senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan Ey emriyle terbiye eden, Ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, Ey insanlara umut olup, Şevk verip çalıştıran, Ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, Ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur, Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. يا معين الضعفاء يا كنز الفقراء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا أنيس الأول يا حبيب الأتقياء يا إله الأونيا سبحان Ey zayıfların yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya evvela kulli şeyin vâkhirah. Ya ilah kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râziqa kulli şeyin ve hâliqah. Ya fâtirakulli şeyin ve melikeh. Ya gâbidakulli şeyin ve bâsitah. يا مودي اكل الشيء ومعيده يا مسبب كل شيء ومكثر يا مربي كل شيء ومدبره يا كل شيء ومحول يا محيي كل شيء ومميته سبحانك يا لا اله الا انت الامن <gülüyor> ey her şeyin evveli ve ahiri olan, Ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, Ey her şeyin razıkı ve halıkı, Ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, Ey her şeyi daraltan ve genişleten, Ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, Ey her şeyi terbiye ve idare eden, Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, Ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya hayra zâkirin ve mezkûr, ya hayra şâkirin ve meşkûr, ya hayra hamidin ve mehmûd. Ya khayr shahidin wa mashhood Ya khayr da'i wa mad'u Ya khayr mujibin wa mujab Ya khayr munis wa anis يا خير صاحب وجلس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب Ey ya l ve yad edilenlerin en hayırlısı Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı! Ey övenlerin ve övelenlerin en hayırlısı! Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı! Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı! Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı! Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı! Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı! Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı! Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men huve li men da'ahu muciyib. Ya men huve li men ata'ahu habib. Ya men huve li men ahabbehu Ya men huve bi men aradehu alim. Ya من هو لمن رجاه كذيم Ya من هو بمن عصاه حليم Ya من هو في حلمه حكيم Ya من هو في حكمه عظيم Ya من هو في عظمته رحيم Ya من هو في ey kendisinden isteyenlere cevap veren Ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, Ey kendisini sevenlere yakın olan, Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, Ey yumuşaklığında hikmetli davranan, Ey hükmünde büyük olan, Ey azametinde merhametli olan, Ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve <gülüyor> bi ya mukallib, Ya mukaddir, Ya muddir, Ya Ya muzakir, Ya mukawin, Ya muktabir, Subhanak Ya la ilaaha Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, Ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rabet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من اطاب بذكره قلوب المغبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غايه لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, Ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men huve يا من هو وعده صادق يا من هو لطفه ظاهر يا من هو أمره ظالب يا من هو كتابه محكم يا من هو قضاؤه كائن Yaman hu ve Qur'an majid, Yaman hu ve mülk hu kadir, Yaman hu muqim, azim. ya al-aman al-aman. Halisna minennad Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'anı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan Ey fazl ve ihsanı daimi olan, Ey arş ve memleketi büyük olan, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Rabbel Ya Mufatihal Ebuab, Ya Musebbibel <Sessizlik> Esbab, Ya Mu'tiyat ثواب يا ملهم الصواب يا منشئ السحاب يا شديد العقاب يا سنيع الحساب يا من له الإياب يا وفور يا تواب ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi Ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, Ey hasenat ve sevapları veren, Ey doğruları ilham eden, Ey bulutları inşa eden, Ey cezası şiddetli olan, Ey hesabı seri olan, Ey dönüş ona olan, Ey günahları silen, Tevbeleri kabul eden, Seni tenzih ve tesbih ederiz, Senden başka ilah yoktur, Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar, wa es'aluka bi ya rabbana ya ilahana ya sayyidana ya maulana ya ya ya ya حَالَكَ يَا Allahım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, Ey mabudumuz olan, Ey efendimiz, malikimiz olan, Ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, Ey bize yardım ve destek veren, Ey bizi koruyan, Ey bize güç ve kudret veren, Ey bize rızık veren, Ey yol gösterişimiz olan, Ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, Seni tenzih ve tesbih ederiz, Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Allahumma rabbana hallisna ve ve nar ve min kulli va va anna ve ma'al ya mujiz. Bi ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسب الله لا إله إلا الله شيد الله وال الله ما شاءد الله ر الله تبارك الله ت الله توكلت على الله فسييكفيكهم الله هوو السميع العم سبحانك يا لا إها إلا أنت الأمان الأمان لا أحص ث عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا ررحمن يا رحيم ياافور يا شكر أسأللك بما أحسته عليك من أسمائك وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزى محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشته. وأفَتَ الطَّاعُونِ وَالْوَبَاءِ وَعَيْنِ السُّوءِ وَوَجَعِ الْجَبَارِحِ وَسَائِرِ الْآفَاتِ وَتَحْفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَسُوءٍ وَتَرْزُقْنَا السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. آمين يا الله يا ربّيمز sen bizi ateşten, cehennemden halaz Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki... Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun al ve asabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle O bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yadettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, Üstatlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize, saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey Celal ve İkram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasibeyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi! Ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.